Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Dünyanın nasıl döndüğünü, Rabbimizin kaderinin nasıl tecelli ettiğini anlamak bakımından biz inceliyoruz. Bir coğrafi keşif değil, yaptığımız iş. Yani dünya nasıl dönüyor derken bu dönüş güneşin etrafında mı? Filan gezegenin etrafında mı? Bunu irdelemiyoruz. Biz bu dünya dönerken Allah ne bize anlatmayı Murad etti de dünyanın sakinleri olarak biz ne anlıyoruz ya da neyi anlamadık? Geçmişi dünyanın nasıldı? Bugünü nasıl ve yarına neler devredilecek gibi başlıklar bizi şu anda ilgilendiriyor. <gülüyor> Dünyada ne olup bitiyor sorusunun cevabı verilemeyecek kadar çok cevap vardır. Şıkları çok fazladır. Ne olup bitiyorun şıkları milyonları bulur. Nesini anlatacağız dünyanın? Biz yalnız mümin gözüyle, Ahirete iman eden, yarın Rabbinin huzurunda yaşadığı hayatın hesabını vereceğine iman eden insanlar olarak bir bakışımız var. Adem aleyhisselamdan beri Allah'ın yarattığı bütün kulları da bu şekilde bakmakla emrolundular. Ama mümin olanlar bunu becerdiler, mümin olmayanlar da beceremediler. Bugün biz Rabbimizin kitabına göre dünyanın nasıl döndüğünü, bizim bu dönün dönüş esnasında nerede durmamız gerektiğini anlayacağımız çok önemli bir konu olarak peygamberlerin hayatından çok şey alabileceğimizi zannediyorum. Özellikle de Musa Aleyhisselam'ın hayatı dünyanın nasıl döndüğünü ve döneceğini bize gösteren Kur'an'lı belgelerdir. Çünkü biz bugün mesela Orta Doğu'da yaşıyoruz. Musa Aleyhisselam da bu bölgenin insanı. Biz bugün yazıyla kışıyla dünyayı yaşıyoruz. Musa Aleyhisselam da yaşadı. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri inerken bize iman ettiğimiz bir kitap olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önce Musa aleyhisselam'ı anlatarak indi. Sadece dikkat çekip bir zihin jimnastiği oluştursun diye örnek zikredeceğim. İman ettiğimiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Doğumuyla ilgili bir ayet yoktur Kur'an'da. Hangi gün doğduğuna dair kesin tarih veren sahih bir hadis de yoktur. Yani tarih olarak. Siyer bilgisinden bunları öğrenip istifade ediyoruz. Ama Musa aleyhisselamın doğumu, bebekliği, çocukluğu, gençliğiyle ilgili Ayet, üstüne ayet var Kur'an-ı Kerim'de. İsa Aleyhisselam'ın doğumu ile ilgili ayet var. Annesinin ana rahmine düşmesiyle ilgili ayetler var. Biz Musa Aleyhisselam'ı Allah'ın ayetlerindeki bir konu olarak ele aldığımız zaman çok farklı bir sonuca gideriz şöyle bir soru bile yapılabilir bizim peygamberimizin Kur'an'da adı kaç kere geçiyor Musa aleyhisselamın kaç kere geçiyor mesela kaç kere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini çağrıştıran diğer vasıfları geçiyor e Musa kaç kere geçiyor 138 kere Musa kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de 138 kere bir de adı geçmeden anıldığı ayetler var. Kur'an-ı Kerim'i, hayat rehberi dünyanın nasıl döndüğünü anlayabileceğimiz bir kaynak olarak göreceksek, Kur'an'ımızın konularından biri Musa Aleyhisselam'dır. Bunu vurgulamak istiyorum. Eğer Musa aleyhisselam'ı biz bir peygamber varmış geçmişte çok büyük bir peygambermiş li, mış takısıyla konuşur ve anlarsak öyle gelir geçer Musa aleyhisselam. Hayır. Musa aleyhisselam ve kavmi yani onun etrafındakiler onun döneminin insanlarını anlatan ayetleri namazı bize anlatan ayetler gibi okur, anlamaya çalışırsak, dünyanın nasıl döndüğünü keşfetmemize de yardım eder. Bugün biz Musa Aleyhisselam'ı okuyoruz Kur'an'da. Hadis-i şeriflerden dinliyoruz. Ama Musa Aleyhisselam'ın büyük peygamber, beş büyük peygamberden biri. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Allahu Teala'nın pek çok peygamberler gönderdiğini haber veriyor. Birinci kademe. ikinci kademe 25 tanesinin ismini zikrediyor. Bu gönderdiği 124 bin olduğunu zannediyoruz. Net bir istatistik bilgisi değil. 124 bin peygamber. Bunların kitlesel olarak kalabalık olduklarına dair ayet bilgisi var elimizde. 25 tanesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu 25 peygamberin 5 tanesini de Allahu Teala onların da en büyüğü olarak, zirve isim olarak seçiyor. Başlarında da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Muhammed Aleyhisselam var. Musa Aleyhisselam bunlardan birisi. Sıradan bir insan değil, sıradan bir peygamber değil. Peygamberlerin de üst kademelerinden bir yerde duruyor Aleyhisselam. Burada biz Musa Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'de hakkıyla tanıdığımız zaman Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğini hep Firavun üzerinden görüyoruz. Halbuki Firavun kadar Musa Aleyhisselam'ı kendi akrabası ve iman edenlerinden birisi olan Karun da etkiledi. Yani Musa Aleyhisselam demek Sadece Firavun demek değildir. Evet, bebekliğinden itibaren Firavun hep listenin başında durdu. Ama Musa aleyhisselamın hayatında etken olaylar, etkili olaylar sıralandığında Firavun yüzlerce kere karşımıza çıkmıyor. Karun da çıkıyor. Musa aleyhisselama iman ettiğini söyleyen, onun ümmeti olduğunu iddia eden ve fiilen peşinden giden İsrail oğullarının Musa Aleyhisselam'ı yorması Firavun'un yormasından fazladır. Çok basit bir istatistik yapılabilir. Bakara suresinden itibaren Musa Aleyhisselam'la ilgili İsrail oğulları ile ilgili Firavun'la ilgili Karun'la ilgili Haman var. Haman'la ilgili olaylar Sıralandığında, mesela kelime sayısı itibariyle, konu başlığı itibariyle ele alındığında, görülecektir ki Musa Aleyhisselam, Firavun'la mücadeleye gelmiş gibi görülüyorsa da, aslı kavmiyle uğraşmış bir peygamberdir. Dolayısıyla biz Musa Aleyhisselam'ı, Allah'ın en büyük düşmanlarından, zalim bir Firavun'un, karşı ismi olarak gördüğümüz zaman eksik tanırız. Dünyanın döndüğü yörüngenin ana konularından biri olan iman edenlerin de peygamberi yorması başlığında Musa Aleyhisselam'ı görmemiz gerekiyor. Sadece konu nasıl anlaşılsa daha iyi olur merak eden için şunu ifade edeceğim. Musa Aleyhisselam'ın Ölümü elbette eceliyle oldu. Ama ona iman edenlerin, yani İsrail İsrailoğulların elinden oldu. Firavun'un elinden olmadı. Firavun'dan kurtulduktan sonra, Musa Aleyhisselam daha sinirli ve daha gergin günler yaşadı. Bu bir başlık. Musa Aleyhisselam konusunu inceleyeceğiz biz ama, yani ortada bir eksik bıraktığımız boyutlar var. Bunu unutmuyoruz. İki, Musa Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'de baştan sona incelediğimizde inşallah onlarca ayeti okuyarak bir inceleme yapacağız. Görüyoruz ki Musa Aleyhisselam ismet sıfatı olan bir peygamber. Mucizevi hayatı olan bir peygamber ama tam bir insan. Tam bir insan. Ne demek istiyorum? Tam bir insanla. Yani Musa Aleyhisselam girdiği mücadelede Allah'ın adını yüceltmek için sürdürdüğü mücadelesinde evet elindeki asayı yere vurduğunda oradan su fışkırdı. Bir mucize çıktı ortaya. Ama Musa Aleyhisselam bir insan beyniyle, insan bedeniyle bu mücadeleyi sürdürdü. Musa Aleyhisselam peygamber olduktan sonra melekleşip veya cinler gibi olup bir hayat yaşamadı. Aksine bebekken nasıl anasının rahminde yaratıldıysa o bedenle hayatını sürdürdü. Bu bizi nereye götürüyor? Musa Aleyhisselam bir insan olarak önümüzde duruyor noktasına götürüyorum. Bugün Allah'ın peygamberlerini, yani onlar peygamberdi canım diye makamlarını konuşurken biz sanki farklı bir bedenleri, farklı bir taatları varmış gibi de bir kanaat şeytan kafamıza sokmaya çalışıyor. Bu yanlış. Peygamberler o mücadelelerini bir insan olarak yaptılar. İki. Üçüncü nokta, bugün bir medya sorunu ile karşı karşıyayız. Medya algısı. Bu ya YouTube olarak karşımıza çıkıyor veya sosyal medya olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz hocalar olarak insanlara dinimizi dünyanın nasıl döndüğünü, bu olayların nasıl gelip gittiğini anlatırken, ama çok fazla medya, sosyal medya insanları etkiliyor diyoruz. Bu sosyal medya olayı veya medyanın işlevinin bir benzeri Musa Aleyhisselam zamanında sihir olarak vardı ortada. Bugünkü sosyal medyanın aktivitesini sihir bazlar yapıyordu o zaman. Bugün nasıl? illezon yapar gibi bizi göz yanılgısıyla aldatır noktada algı oluşturuyorlar. Biri yüz gibi göstermeyi beceriyorlarsa bunu o günkü kültür şartlarında, o günkü insanlığın medenileşme ya da şehirleşme diyeceğimiz süreci şartlarında sihirbazlar yapıyorlardı. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam, bağımsız bir şekilde yaşayabilen insan beyinleriyle karşılaşmadı. Şimdiki bir hocanın, Müslüman bir yazarın, Müslüman bir siyasetçinin ya insanları serbest karşımda bulamıyorum ki şunlara bir izah etsem bu durumu derken bir mazereti var ya çok etki altında insanlar, çok ciddi bir algı yapılıyor insanlara derken bir mazeret gösteriyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim 1-2-3-5 fazla ayette Musa Aleyhisselam'da imanını anlatırken, insanları Allah'a davet ederken bugünkü sosyal medya işlevini gören bir sihirbazlar ordusunu karşısında buldu. Firavun ordusuyla yapamayacağını polis gücüyle yapamayacağını anladığı şeyi sihirbazlara yaptırtmak istedi. Bu Musa'yı süründürün dedi. Yılan oyunları, hokkabaz işaretleri bir şeyler yaptılar. Ama Musa aleyhisselam bile bile çekindi bu işten de Allah ona ne buyurdu göreceğiz bunu. Benimle olan korkmaz Musa. Benimle olan korkmaz dedi. Musa Aleyhisselam'ı meydana çıkardı Allahu Teala. Yani Musa Aleyhisselam'da alabileceğimiz çok başlıklar var. Bunları örneklendirmeye çalışıyorum. Bir başka başlığımız Musa Aleyhisselam'dan bir peygamber ama bizim gibi bir insan olarak. Ve Allah'ın davasının örneği diye önümüze konmuş bir peygamber olarak. Bizden önce dünyada o vardı. Dünya o zaman dönerken Musa vardı yörüngesinde. Musa Aleyhisselam'ın kavmi vardı. Şimdi o gitti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak biz varız. Biz aynı konumundayız. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin o zamanki şartlarının bu zamana göre ayarlanmış konumundayız biz. Musa Aleyhisselam Firavun gibi bir zalimin karşısına tek başına çıkarsa yetersiz olabileceği endişesini Allah'a ilan etti. Bari aynı anneden doğan kardeşimi bana yardımcı olarak ver ya Rabbi dedi. Bunun üzerine de Allah Teala onun abisi veya kardeşi diyelim durumundaki Harun'u yardımcı peygamber olarak onun yanına verdi. Bu bugün ve yarın kıyamete kadar bütün Müslümanlara Hangi dersi veriyor Kur'an-ı Kerim'de? İkinci kişi de olsa bir arkadaş, bir destekçi. Bu, Allah'a davetin daha kolay olsun. İkiniz, birinizin hitabeti iyi olsun. Birinizin pazusu güçlü olsun. Ama Musa Aleyhisselam gibi Kelimullah bir peygamber, Kelimullah bir peygamber, Allah'tan kardeşini yardımcı olarak yanına vermesini istedi. Bugün, yanında ikinci bir isim büyütmemeye çalışan, bir hareket önderi, Musa Aleyhisselam'ı tanımamış bir önderdir. Ölmeden postunu kimseye kaptırmayan anlayış, nebevvet idrakine aykırı bir anlayıştır. Zira biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de bunun örneğini görüyoruz. Kadın soru soruyor. Sonra cevap verileceğini, cevabının sonra gerçekleşeceğini öğrenince, "E ben seni bulamazsam bir daha ne olur?" diyor efendimizin son senesi. Efendimize "Ebubekir'i bulursun beni bulamazsan." diyor. Yerine adam gösteriyor. Elbette ortada bir nübüvvet meselesi var. Yani Peygamber olmak zaten elinde mi bir kimsenin de e, peygamber olduktan sonra e, yanındaki yardımcısını da kendisi belirleyecek ama biz bu dünyanın bizden önce döndüğü kitlelerin ve o kitlelere önder olan peygamberlerin üzerinden dersler çıkarmak zorundayız. Artık kafirleri lanetleyerek gelebileceğimiz bir nokta olmadığını anlamak zorundayız. Biz bizim sistemimizi, bizim görüngemizi kesinlikle belirlemek zorundayız. Mesela Musa Aleyhisselam sürecinde Kur'an-ı Kerim'den onu okurken, çok derin tefekkür edilmesi gereken bir soru çıkar ortaya. Musa Aleyhisselam kalabalık bir kitleyle denizin önüne gelince, bunları başlık olarak göreceğiz. Yanındakiler hemen mızmız çıktılar. O sen bizi tehlikeye soktun dediler. Geri dönsek firavun kovalıyor. Biz geri dönmesek boğulacağız. Sen bizi yanlış yaptın dediler. O da merak etmeyin. Allahu Teala bana yardım eder. Kelle inne ma'iye rabbi. Rabbim benimle beraberdir. dedi. Bu bölümü bir kenara bırakıyoruz. Firavun çok kalabalık bir orduyla arkadan geldi. Onları gördü. O gözünün önünde deniz yol oldu. Onu da gördü Firavun. Diyelim ki Firavun buna sihir dedi. Vay be Musa da sihir yapıyor dedi. Veya Musa'nın aleyhisselam peygamber olduğunu Allah'ın ona yardım ettiğini anladı. Hangisi olursa olsun Firavun 10 dakika önce deniz olan yerin otobana döndüğünü gözüyle gördü. Arkasında da generaller, danışmanlar, yardakçılar bir sürü kalabalık var etrafında yalnız gitmiyor. Yani deniyor ki sağlıklı bir rakam mıdır bilmiyorum. 800 bin kişi civarındaymış Firavun'un ordusu. O gün oraya geldiğinde. Baya şaka bir 5 bin kişi 10 bin kişi değil. Yani 800 bin değilse de 80 bin kişi vardı herhalde. Çünkü Musa Aleyhisselam ondan daha kalabalıktı zaten. Burada bir soru var. Firavun akılsız bir adam da değil. Firavun ama yani bir medeniyetin başında duruyor adam. Devlet idare ediyor. Şöyle böyle bir geçmişi var. Yani gavurluğu, zalimliği başka bir şey. Akıllı bir adam. Nasıl aptalca 10 dakika önce su olan yere girdi. Ya durun adamlar durun. Önümüzde bir oyun var. Niye diyemedi? Dünya nasıl dönüyor felsefesinde Sadece bu bölümünü anlasak, bugün çok şey anlamış oluruz. Diyemedi. Görmedi o sahneyi desek, kendi ülkesi, oranın deniz olduğunu biliyor. Hadi o çok sinirliydi, yanında danışmanları vardı. Ya buralarda bir deniz olması lazım. Çünkü etrafı zaten de Musa Aleyhisselam'a tünel gibi bir yol açıldı denizden. Gene su etrafı. Yani bu şey değil, kara parçasına dönmedi orası oldu. Orası sadece Musa Aleyhisselam'ın yürüyeceği kadar yol açıldı oradan. Bunu gözüyle gördü. Niye? Durun ya burada bir tedbir alalım. Yani asker kafası işte, asker kafası düşman hilesi olabilir bu diyemediler. Demediler. Ve bunu Allahu Teala bize Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatıyor. Geldi aptal aptal suyun içine girdi, suyun dibini boyladı. Kendisi ve yanındaki herkes. Yani bir devlet başından dibine kadar çöktü orada. Üç kişi ya geri gidelim demedi. Normal yol varmış gibi devam ettiler. Bundan hiç şüpheye mahal bırakmayacak bir şekilde şu anlaşılıyor. Allah azap sürecini başlattıktan sonra insan ateşin yakıcılığını da unutuyor demek ki. Suyun boğacağını da unutuyor. Gören köre dönüşüyor. Bugün dünyanın nereye bizi çevirdiğini konuştuğumuz bu günlerde biz Firavun'un denizi neden görmediğini Hoca ordu tecizatlarıyla, arabalarıyla, Firavun araba kullanıyordu çünkü, at arabaları kullanıyordu. Binlerce araba filan, ne aptalca girdi oraya? Evet, Allah bir kere kulun azabı hak ettiğini, artık azap saatinin geldiğini karar verdi mi, millet olarak bir azap tüneline giriyorsun ve bunu idrak edemiyorsun. Deyim yerindeyse o sürece gelmemek lazım. Geldikten sonra göz köre göre inadına sanki ateşin yakıcı olduğunu, suyun boğucu olduğunu, fırtınanın uçurucu olduğunu, sellerin sürükleyici olduğunu anlamadan, unutarak insan o sürecin içerisine giriyor. Bugün, bu dünya içerisinde ya bu kadar da körü körüne olur mu biz diye bir tereddüt veya bir merak öne çıkardığımızda önümüzde Firavun'un bu örneği var. Bu Firavun'la ilgili de Firavun düzenine bile bile kurban olmaya giden neslin örneği değil mi? Musa Aleyhisselam'ı konuşurken karşımıza çıkan bir başka başlık da Musa aleyhisselamla ilgili Allahu Teala Firavun'dan söz ediyor. Musa aleyhisselam'ın nübüvveti ile ilgili o süreçte Firavun var. Haman var, Karun var, Medyenli şeyh var. Medyenli yaşlı adam. Şeyh bugünkü şeyh değil. Yaşlı bir adam. Bir peygamber olduğuna dair de bir rivayet var ama yani Medyenli zat diyelim. 5-10 isim zikrediliyor. Mesela vicdanlı bir adam Musa Aleyhisselam'a çek git bu şehirden seni öldürecekler diyor. Saraydan birisi. Bu tip isimlerden bahsediliyor ama Musa Aleyhisselam'la beraber Musa Aleyhisselam'ın doğumundan ölümüne kadar olan süreç içerisinde 5 büyük kadını da zikrediyor allah Teala. Musa'nın annesi bir. Musa'nın ablası iki. Firavun'un hanımı yani Asiye anamız üç. Musa Aleyhisselam'ın hanımı o ve Musa Aleyhisselam'ın baldızı. Beş kadını övgüyle öne çıkarıyor allah Teala. Musa Aleyhisselam'ın peygamberlik sürecini kuş bakışı izlediğimizde Firavun damgası, Karun damgası, Haman damgası göze batıyor. Ama beş tane de kadın öne çıkarıyor Allahü Teala. Ve bunlar Musa Aleyhisselam'la direkt bağlantılı. Asiye, süt annesi. Musa Aleyhisselam ve Firavun'un karısı. Mısırlılar yani dayımız filan diye şakalaşıyorlardı Musa Aleyhisselam'la. Kıptiler yani. Asya Kıptiler'den ya bizim işte dayı oluruz, hısım oluruz gibi espri yapıyorlardı Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam'ın annesi allah Teala ona ilhamlar verdik diyor. Farklı bir kadın. Musa Aleyhisselam'ın ablası. Musa Aleyhisselam'ı kundakla Firavun'un sarayına girdikten sonra köşe başından Musa'nın ağlamalarını, emmeyi kabul etmemesini izleyip annesine istihbarat eden o meşhur kadın, bizim ashab-ı kiramdan kime benziyor? Zeytün-nitâkîn, Esma radıyallahu anh'a'ya benziyor. Hicret esnasında Efendimiz'e gözlemcilik yapmış. Ve Asiye anamız, Allahu Teala onunla ilgili tahrim suresinde göz ve şartıcı şeyler anlatıyor. Cennet kadını dünyada iken cennetin sultanlığını yakalamış dört kadından bir tanesi ve Musa Aleyhisselam'ın hanımı olan kadın ve onun kız kardeşi olan baldızı medyende iki ahlaklı kız bir çeşmede erkekler var diye su doldurmayıp haya ile geride bekleyen e, karakterin sahipleri kadınlar Musa aleyhisselam hanım olacak. Bir tanesi hanım olmayı hak edecek kadar hayası göklerde tescil edilmiş kadın. Şimdi Musa Aleyhisselam'ı konuşurken, Musa aleyhisselam'ın İsrail oğullarıyla mücadelesini konuşurken biz dengeli bir bakışla bakamazsak bu 5 kadını kaybederiz. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın ağırlığında bu beş kadın var. Bir kere bu beş kadından iki tanesi Musa Aleyhisselam'ın doğumuyla hayata gelmesiyle ilgili. Diğer iki tanesi evlendik, evlenme süreciyle alakalı. Bu evlenme süreciyle beraber Musa Aleyhisselam'ın hayatına yön veren kadın. Onunla bağrını açan bir evin Kızları bunlar. Bunlar iman esaslarımız değil belki. İlmal kitaplarında zikredilmesi gereken şeyler değil. Ama Kur'an'da niye var bunlar sorulunca bugün Müslümanca hayatın dinamiklerini oluşturmaya çalışanlar için örnek olarak var diyoruz. Bunun gibi pek çok örnekler zikredeceğiz. Ama bugün Melekleri şahit tutarak şunu söylemek istiyorum. Bu dünyada şu anda ne olup bitiyor? Bunu anlayabilmemiz için Adem Aleyhisselam'dan başlatmak lazım olup bitenleri. Kur'an-ı Kerim'de bunun özetidir zaten. Teferruatlara gerek bırakmadan esası anlatmıştır allah Teala. O anlattığı esas bilgiler bizim bugün anlamamıza, bugünün Ayakta duracak enerjisini elde etmemize yardım edecek. Bunu bu şekilde izah etmek istiyorum. Melekleri de şahit tutuyorum. Ben böyle bir hissiyatım var. Bunu anlatıyorum. Bunu anlayınca Allahu Teala'nın mülkünde, Allah'tan başı kimsenin sözünün geçmediğini, sonunda Allah'ın dediğinin olduğunu, dün gözü körelerek, gözü körelerek denizde boğulup giden firavunun aynı mantığını taşıyanlar da bir gün gözü görülecek ecellerine gidecekler. Buna iman ediyorum. Bunu anlamıyorsa mümin ben ne edeyim deyip kendi anladığımı bu sefer kıymetini bilmeye çalıştığım bir değer olarak saklıyorum. Şimdi inşallah 30 maddede Musa aleyhisselamın doğumundan ölümüne kadar olan süreci ele alacağız. Madde madde şunun için zikrediyorum. yani Bir menkıbe dizisi gibi anlattığımız zaman yani akılda kalma oranı düşük olabilir. Birinci madde, ikinci madde, üçüncü madde diye konuştuğumuzu inşallah daha kolay akılda kalabilir diye umut ediyorum. Bir küçük not mülahaza edeyim. Musa aleyhisselamla ilgili Biraz önce temas ettiğim gibi çok fazla ayet var. Dolayısıyla bu 30 madde Kur'an'daki 200 kadar ayetin özeti. Hatta hadislerde bile ek bilgi bu kadar yok. Herhangi bir tarih kitabından da bir şey almıyorum. Kur'an-ı Kerim'i kronolojik olarak da sıralamadım. Sadece başlıkları bir sıraya koymaya çalıştım. Ayetlerin önce mesela Araf suresinden aldık. Sonra Bakara suresine geçtik. Olabilir. Ayet numaralarını da vereceğim. Ama tavsiyem şudur ki çok fazla haber dinledik, bunu aldık ya. Reuters haber ajansından bıktık diyenler rahatlamak istiyorlarsa Kur'an-ı Kerim'in önümüze bir ders olarak koyduğu Musa Aleyhisselam'ın hayatını bir kere şöyle tefekkür ederek e, okusalar, dinleseler bir zillahü Teala çok istifade edeceklerini düşünüyorum. Bir, birinci maddemiz. Allahu Teala İmran'ın oğlu Musa'yı peygamber olarak seçti. Ve ona vahyetti. İmran'ın oğlu Musa Aleyhisselam, sıradan bir ailenin çocuğu olmakla beraber o sıradanlık İsrail oğulları içerisindeki bir sıradanlıktır. İsrail oğulları ne demek? Yakub'un çocukları demek. Yakub kimdir? İbrahim Aleyhisselam'ın torunudur. Yani Musa aleyhisselam Mısır'a köle olarak getirilen Yusuf'un sülalesindendir. Şu veya bu nesilden aralarında nesil farkı var. İsa aleyhisselam da onlardandır. Onların son peygamberi İsa aleyhisselam'dır. Yani sıradan bir aileden doğdu ama o aile sıranın çok değerli olduğu bir aile İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor Musa Aleyhisselam İsrail oğulları Mısır'da yaşıyorlardı Mısır'daki bu yaşamaları Yusuf Aleyhisselam'dan kaynaklanıyor Yusuf Aleyhisselam oraya geldi işte Mısır'ın Firavun'un diyelim sarayına girdi Firavun'un sarayında üst düzeyde yetkili oldu. Bu sefer onun kardeşleri Mısır'a geldiler. Üst düzeyde yetkili bir yöneticinin diyelim bakanın ailesi olarak yerleştiler. Aradan bir asır iki asır geçti. Büyüdüler. Büyüdüler ama azınlık kitle olarak büyüdüler. Dolayısıyla İsrail oğulları. Mısır'ın azınlık kitlesiydi. Aslı yerliler yerlileri Kıptilerdi. Firavun'un akrabaları, Firavun'un sülalesiydi. Musa Aleyhisselam'ın e, ailesi olan İsrail oğullarını sömürüyorlardı. Mu, Musa Aleyhisselam'ın doğumunun yakın olduğu dönemde de e, Mısır Firavun'un gördüğü bir rüya yüzünden Erkek çocuk doğmasını istemiyordu Firavun. Bunları hep Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ama. Dediğim gibi tarih kitaplarına gerek bırakmayacak kadar bilgi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu doğmasını istememe nedeni rüyanın yorumuna göre bir çocuk gelecek Firavun'un sarayını berbat edecek. Yani devirecek, devlet otoritesini sarsacak gibi bir yorum yapıldı. O yorum üzerine tedbir aldılar erkek çocuk doğmasın Kadınlar erkek çocuk doğurdukları zaman geliyor Firavun'un askerleri alıp çocuğu öldürüyorlar ya da başka bir yere götürüyorlar. Yani kadınların ya da anne adaylarının korkusu haline geldi. Biraz sonra göreceğiz Musa aleyhisselam annesi erkek doğurunca tabii herkes gibi korktu ama allah Teala onu yalnız bırakmadı. Musa aleyhisselam Mısır topraklarına gelmiş bir peygamberdir. Allah-u Teala'nın Ulul Azim diye bize tanıttığı beş büyük peygamber dediğimiz peygamberlerinden biridir. İnsan oğlunun peygamberi olarak bu dünyaya gelip en yoğun gündemle yaşayan beş peygamberinden birisidir. Aleyhisselatu vesselam. İkinci başlığımız Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın kardeşidir. Bu kardeş Musa Aleyhisselam'dan önceki veya sonraki konusu çok önemli değil. Ama kardeşi olması önemli. Aynı anneden, aynı babadan kardeşler. Musa Aleyhisselam peygamberlik hitabını Allah'tan aldıktan sonra Harun'un ona yardımcı olmasını, Allah'tan istedi, Allah'ta kabul etti, sonra beraber bu yola devam ettiler. Bu da ikinci nokta. Yani Musa Aleyhisselam'la ilgili bir şey konuşulduğunda Kur'an'da yanında Harun da geçer umumiyetle. Bunun nedenini bilmemiz açısından bu ikinci başlığı açtık. Üçüncü başlığımız İsrail oğulları zulüm altındaydılar. Dedik ki azınlık olarak yaşıyorlardı. Firavun despot, zalim bir adam hazır, ucuz işçi olarak onları bulunduruyordu. Taş taşıttırıyor, eziyet ediyor, aile işlerine karışıyor, doğum kontrolü yaptırıyor mesela. Doğum kontrolü istiyor. Şimdiki yönetimler gibi vatandaşlarını istediği gibi sömürebileceği kanaatinde... İsrail oğulları içlerinden bir liderin çıkmasını hep istiyorlardı. Ama kendileri de bu lideri çıkaramıyorlardı. Neden? Çünkü Firavun güçlü bir devlet kurmuş. Böyle hafif bir örgütlenmeyi imha ederek kapatıyor. Dolayısıyla onlar bir lider çıksa da bu bu devletten kurtulsak gitsek buradan ya yani bir şey olsa diye Düşündüler ama gereğini hiçbir zaman yapamadılar. Neden yapamadılar? Devlet çok güçlü, istihbaratı var. Onların içinden de casus kullanıyor. Artık yani o ayrıntıları bilmiyoruz ama e, neticede birkaç bin kişisin. Koca Mısır'da herkes tapınıyor. Firavun'a tapınıyorlar ama. Firavun ilah. O kültürde Firavun ilah. Dolayısıyla bunları boğun. Denize atın dese bütün İsrail denize atacaklar. Bir mucize bekliyorlar. Yani bir lider gelse, bir peygamber gelse dedelerini hatırlıyorlar. Yakup Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı hatırlıyorlar. Oradaki Yusuf Aleyhisselam zamanında yaşadıkları çok onurlu bir hayat vardı. O onurlu hayatı arıyorlar. Musa Aleyhisselam esasen İsrail oğullarının hasretle beklediği birisiydi. Ne zamana kadar ama ben size peygamber olarak gönderildim dediği güne kadar. O güne kadar onu bekliyorlardı. O gün yan çizdiler. Çünkü bu beklentileri daha sonra göreceğiz. İsrailoğullarının beklentileri keyifleriyle de çeliştiği zaman beklentilerinden vazgeçtiler. Bu üçüncü maddemiz. Dördüncü maddemiz Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'la ilgili mucizelerini ilk defa doğumunda gösterdiğini görüyoruz. Musa Aleyhisselam biraz önce işaret ettiğimiz gibi doğurmanın yasak olduğu bir günde doğdu. Yani şimdi bu ifade ne kadar anlaşıldı onu tekrar edeyim o zaman. Doğurmak yasak. Erkek çocuk doğurmak hepten yasak. Yani erkek çocuk doğurursan o çocuğu götürüyorsun askerlere teslim ediyorsun. Zaten şöyle bir uygulama yapıyorlarmış. İşte üç tane asker bütün evleri dolaşıyor. Kadınların karnına bakıyorlar. Karnın şişik. Sen çocuk ne zaman doğacak diyor. Onu kaydediyor. İşte üç ay içinde doğur, Üç ay sonra geliyor. Nerede o çocuk diyorlar. Sen de gösteriyorsun burada uyuyor. Erkekse alıp gidiyorlar onu. Boğup öldürüyorlar. Kız çocuğu ise bırakıyorlar. Ültürasyon falan olmadığı için böyle bir zorluk çekmişler o zaman işte. Ültürasyonda erkek olduğunu anlasalar, bunu önceden kürtajda hallederlerdi herhalde. Yani o zamanki firavunluk böyle köhne çalışıyormuş biraz. Şimdiki firavunluk gibi teknik cihaz imkanı yoktu. Bu noktada Musa aleyhisselam doğdu, erkek çocuğu olarak doğdu. Ama burada allah Teala'nın mucizesini görüyoruz. Bu mucize kısa hatlarıyla şöyle. Bir, annesi eyvah diye bağırmadı. allah Teala ona ilham etti. O da Musa Aleyhisselam'ın doğar doğmaz çünkü askerler denetlemeye geliyorlar. Öyleye doğru gelecekler, bakacaklar bu evde bebek var. Çünkü hamile olduğunu daha önce tespit etmişler. Gün gün gelip bakıyorlar doğurdun mu doğurdun mu onu kundağına sardı, tabut gibi bir sandığın içine koydu, bir bebek sandığı ne kadar olursa, onu denize ya da Nil nehrine attı. Allahü Teala onu Nil nehrine at diye içine ilham etti. O da Allahü Teala'ya nasıl güvendi, nasıl anladı bunun vahiy olduğunu, duygularını nasıl doğruladı, nasıl olsa öldürecekler çocuğu bakarsın denizde yunus balığı yutar bunu da geri getirir mi düşündü. Bu ayrıntıların hiçbirini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın annesine ilham ettiği şeyi Musa Aleyhisselam'ın annesi anladı. Ve ayet onun kalbine bir nokta işaret koyduk, bir bağ kurduk diyor. Yani bugünkü ifadeler anlaşılmayı kolaylaştırır diye bugünkü ifadeyle söylüyorum. Musa Aleyhisselam'ın annesinin kalbiyle arş arasında bir iletişim ağa oluşmuş. Bir tür vahiy gelir gibi kadın rahat edip bu iletişimi yaptı. Burada ayetlerden ders çıkarma nasibi olmayanlar bu frekans nasıl kuruldu diye soru sorabilirler. Ama asıl gayeyi yakalayanlar, kadın eğer Musa doğuracaksa onun kalbinin iletişimi çok kolay. Rabbi ile hemen iletişim kuruyor anlamak da bir nasip meselesi. Bu Musa aleyhisselamı sandığa koydu veya tabut diyelim koydu, suya attı, sandık yüzmeye başladı. Firavun'un sarayının önünden geçerken nöbetçiler bir sandık gördüler. Aldılar, aldılar sandığı. İçinden kundağında çocuk çıktı. Çocuk 24 saatlik bile değil. 24 saatlik de değil. Çocuk çok çabuk, yeni doğmuş olduğu belli. Hem erkek çocuk, hemen kasabı çağırın, kessinler bunu dendi. O arada Asiye, Firavun'un karısı, bunu gördü, getirin bakayım bana dedi. Getirdiler. Allah'ın kudretinin devreye girdiği anı görüyoruz. Çocuğa vuruldu. Bu benim çocuğum olacak dedi. Tuttu Firavun'a rica etti. Bu çocuğu bana bırak dedi. Bu çocuk benim olsun dedi. Al senin olsun gibi dedi. Ama tabi bu süreci biz kısa geçiyoruz. Firavun'un başına bağlıya mal oldu. Yani Musa Aleyhisselam Bebeklik günlerinden itibaren Firavun'u rahat bırakmadı. Sonunda da denizde boğulacağı mecraya onu çekti. Çocuğu asiye sahiplendi. Fakat bir saatlik, iki saatlik bebek bu. Süt emmesi lazım. Sarayda emzikli cariyeler bulundu, getirildi. Hiçbirini emmedi. Haramna aleyhil merâdi'a diyor Kur'an-ı Kerim. Bütün memeleri ona haram ettik diyor. Yani hangi kadına yanaştırılırsa, emzikli kadına, ondan süt emmiyor Musa. Asiye de bunu sahiplendi. Yani first lady işte kadın, saray kadını. E çocuk ağlıyor. E al bu kadından em diyorlar, emmiyor. O arada da annesi Musa'nın, aleyhisselam, ablasını, git sarayın etrafında dolaş duyuldu saraya bir bebek alındı anlaşıldı. Bak yahu şehirden bir süt anne getireyim mi de diye teklifte bulundu. Bu işte beş değerli kadından birisi bu kadıncağız. O da işte sağ akşama kadar emziremediler, sabaha kadar emziremediler. Sarayda herkes konuşuyor, nöbetçiler konuşuyorlar. Bir çocuk geldi, başımıza bela oldu ana bulamıyoruz buna dediler. Kız da hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ben şehirde bir kadın biliyorum. Her çocuk onu emiyor. Çağırayım mı onu? Git çağır gel dediler. Gitti Musa'nın yani ablası annesini aldı. Geldi Musa aleyhisselamın. Emzir bakalım bunu emzirebilir misin dediler. Musa aleyhisselam sütü doyana kadar emdi. O zaman gel sarayda bu çocuğu emzir dediler. Sarayı firavunun üvey anne asiye öz anne süt emziriyor. Bu şekilde Musa aleyhisselam rüşt çağına kadar yani delikanlılık çağına kadar Firavun'un sarayında kaldı. Firavun'un sarayında kalmak tabii şimdi bir sarayda kalınınca ne olur? Yani bakkala mı gidersin oradan korumaların nasıl olur? Artık bunu tasvir etmeye ihtiyacı hissetmiyorum ama Musa aleyhisselam doğur doğmaz öldürülecek diye beklenirken sarayda korunan bir çocuk olarak hayata atıldı. Bu süreçte, yani dördüncü noktada kalacağız. Bir dahaki dersimizde inşallah Musa aleyhisselamı tanımaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemi.